أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وعلى اله وصحبه واتباعه Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebi'ye salat ve selam, o Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam, onların içerisinden bir gül olan ve bugün bu meclisin sahibi olan Hazreti Şifa annemize selam, onu misafir eden siz Sinop Durağanlı kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bizde şöyle bir söz vardır. Aşk adama dağ deldirir diye evet o söz doğrudur ama ihlasla yapılırsa doğrudur. Sevgili Müftümüz söyledi bu proje aslında illerde yapılıyor. Demek ki Müftü Bey'in ne kadar güzel bir ihlası varsa sizin ne kadar güzel bir ihlasınız varsa bu proje Sinop'ta değil de nüfusu çok az olmasına rağmen bu kadar güzel bir cemaatin toplanmasına sebep olan durağında oldu. Eğer alkışlanacak birisi varsa o ben değilim alkışlanacak olan sizsiniz Sizi de ben alkışlamıyorum size de dua ediyorum siz de bana dua edin ve birbirimize duamız şu olsun Allah bizi Kur'an'ın yolundan ayırmasın Allah bizi Kur'an'ı bize öğreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırmasın Allah bizi her daim Her biri bir Kur'an şahidi ve şehidi olan Ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın. Çok büyük bir nasibiniz var. Bugün eğer ben biraz becerebilirsem size anlatabilmeyi, Hazreti Şifayı, çok güzel bir sahabi efendimizle, bir hanımefendiyle tanışacağız beraberce inşallah. Onun hayat defterinin sayfalarını şöyle çevirdiğimiz zaman, çok şeyler öğreniriz de, özellikle beş temel kavramın hayatında bir biraz farklı bir biçimde yankı bulduğunu görürüz. Hazreti Şifa gör demek bir dirayet kahramanı demektir. Hazreti Şifa demek bir maharet kahramanı demektir. Hazreti Şifa demek bir celadet timsali demektir. Hazreti Şifa demek liyakati hayatında kendine esas kılmış birisi demektir. Hazreti Şifa demek emniyeti laf ile değil hayatıyla ortaya koyan bir İslam kadını demektir. Demek biz bugün dirayet öğreneceğiz maharet öğreneceğiz. Celadet öğreneceğiz, liyakat öğreneceğiz, emniyet öğreneceğiz, başka şeyler de öğreneceğiz. Bu beş tane kavram aklınızda bir dursun sonlara doğru bir daha geleceğim onlara. Onu anlatırken bu beş temel kavram üzerinden yola çıkarak kendimize serlevha olması adına daha farklı şeyler de belirleyebilirdik onun asr-ı saadetteki özel konumuna binaen Mesela şöyle bir başlık belirleseydik bu dersimizde onu anlatmak için isabet kaydederdik Asr-ı saadetin suffa mektebinin kadın muallimesi o peygamber mektebi olan suffa'da bir muallime idi bizzat peygamber tarafından atanan dolayısıyla o özelliği öne çıkararak bir muallime oluşunu size anlatma adına dersin serlavhasını da öyle böyle be, belirleyebilirdim ama onu yapmadım. Asr-ı Saadet'in ilk kadın hattatı diyebilirdim. Hattat hat o güzel sanatın asrı saadetteki kökenidir aslında Şifa binti Abdillah. Ve bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından da hattı yazıyı bildiği için ey Şifa falancaya filancaya hat öğret diyerek peygamber tarafından görevlendirilmesini nazarlara verme adına bunu da manşete serlevhaya çekebilirdim onu da çekmedim. Şunu diyebilirdik Asr-ı Saadet'in en gözde doktorlarından birisidir Böyle midir Aşif Böyledir Saadet asrında bir elin parmakları adedince doktorun adı sayılır Onlardan dört tanesi kadındır Onlardan bir tanesi Şifa binti Abdillah'tır Onlardan bir tanesi Caferi Tayyar'ın hanımı olan Esma binti Ümeys'tir Onlardan bir tanesi Kayla İbn-i Onlardan bir tanesi de peygamber evinin sultanlarından olan Ümmü Seleme anamızdır. Dolayısıyla onun doktorluğunu da nazara vermek adına böyle bir şey söyleyebilirdim. Onu da söylemedim. Asrı saadetin 12 hemşiresinden biridir diyebilirdim. Onun doktorluğunun yanında hemşireliğini de nazara verme adına bir şeyleri size aktarmak için onu manşete, onu serlevhaya çekebilirdim, onu da çekmedim. Asr-ı Saadet'in ilk kadın mühtesibi diyebilirdim. Mühtesip nedir? Bugünkü karşılığını söyleyeyim. Ya polistir, ya zabıtadır. Ama Asr-ı Saadet'te aslında ikisi birdir. Bugünlerde çokça duyduğumuz bir kelime var. Kamu güvenliği diyorlar. Aslında o gün Efendimizin Medine'nin kamu güvenliğini sağlaması adına görevlendirdiği iki kadından biri olarak karşımıza çıkıyor Hazreti Şifa. Bugün İslam medeniyeti dediğimiz o büyük medeniyet biz Müslümanlar olarak bunları unutmuşuz farkında değiliz o başka bir şey ama düşmanlar biliyor düşmanların bildiğini dostlar da bilsin diye bir şey söyleyeyim. Onlar diyor demeseler bile bir şey değişmez de ama bir şeyi onların ağzından duymak bizim için önemli. İslam medeniyeti insanlığa çok önemli kurumlar kazandırmıştır. İnsanlık ilk üniversiteyi Müslümanlardan görmüştür. İlk rasathaneyi Müslümanlardan görmüştür. İlk hastaneyi Müslümanlardan görmüştür. İlk yazılı anayasayı Müslümanlardan görmüştür İlk Hisbe Teşkilatını Müslümanlardan görmüştür Bugün bizim dünya üzerinde Dengeler adına dengeler kurulurken adımızın olmadığına bakmayın Birisi Müslümanların yaşadığı coğrafyayı Kendilerini merkeze alarak Orta Doğu diye isimlendirmelerine bakmayın bir gün biz eğer bir kez daha haritaları çizersek kim merkez, kim doğu, kim batı alem o zaman görecek. Ama bir gün kalemler bizim elimizde olduğu zaman biz Medine ekseninden dünyayı çizmişiz ve o eksenden bir medeniyet oluşturmuşuz ki o medeniyetin adıymış İslam medeniyeti ve o medeniyet insanlığa değerler kazandırmış. Üniversitesinden, hastanesine, rastathanesinden, hisbe teşkilatına. O hisbe teşkilatının en gözde ismi Hazreti Şifa. Sadece onu anlatmak için bir serlevha belirleseydik yine isabet kaydederdik. Çok şey söylenir fazlaca uzatmayayım. Niye ben Hazreti Ömer gibi bir kadın dedim. Niye biliyor musunuz? Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen ashabın en gözde isimlerinden biriydi. Aleme bir Ömer ruhu kazandırdı. Ömer'i ruh. Sadece Ömer'le olan bir şey değil, o bir ruhtu, bir bakış açısıydı. Bir İslam'ın yaşanabilirliği noktasında model ve örnekti. Onun kuvvet adına, adalet adına, rahmet adına, cihana söylediği çok da önemli izler var. Bugün dost düşman herkes adalet der demez aklına gelen ilk isim Ömer'dir. Eğer bugün dünyada adalet yoksa o ruh olmadığı içindir. Eğer bugün dünya adalete mahrumsa adalet sadece kitaplarda kalmış bir kavram olarak karşımızda duruyorsa işte Ömer'in ruhundan mahrum olduğumuz içindir. O Ömer'i ruhu anlayan, o Ömer'i ruhu dirilten, o Ömer'i ruhu Hayatında bir kez daha hayat bulduran bir isim olarak şifa annemiz karşımızda. Öyle bir anlamıştır ki Hazreti Ömer'i. Öyle doğru anlamış ve anlamış anlamaya kalmamış bir de temsil etmiştir ki. Ömer olmak için erkek olmak şart değil demiştir aleme. Ömer olmak için iman lazım. Ömer olmak için kadın olmuşsun. Erkek olmuşsun böyle bir şartı hiç kimse beklemez. Eğer sen gerçek manada iman adamıysan, imanı anlamışsan, adaleti anlamışsan, kuvveti anlamışsan, rahmeti anlamışsan, Ömer gibi olabilirsin. Ve Hazreti Şifa şunu da söyledi bize, onu zaten söyleyeceğiz ve altını çok net bir biçimde çizeceğiz. Bu iş tarihte kalmadı benim aziz kardeşlerim. Eğer o ruh bir kez daha diriltilirse, Anlanır ve yaşanırsa, 14 asır sonra gelmişsin ne yazar? Medine'de, Mekke'de değil de Sinop'ta gelmişsin ne yazar? Yeter ki anla o ruhu, Anladığın gibi anlama adına da gayret içerisinde ol, Çaban bu olsun, Senin aşkın bu olsun, Hedefin bu olsun, bu ızdırap senin içerisinde bir dert olsun, bunun için çalış, bunun için gayret et, bak sen de olursun, bakarsın adımın küçük, boyun kısa, gramın az ama bastığın ayak izleri Ömer'in ayak izleri olduğu için Allah seni de 14 asır sonra o güzel kafilenin altına bir isim sahibi olarak yazar, sen de o altın silsilede yer alırsın. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Hazreti Ömer derdemez aklımıza ne gelir? Allah için gadaplanan biri. Elinde kılıç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kızgınlığının imandan olduğunu ortaya koyma adına. Ya Resulallah bırak beni şu kafirin, şu münafığın boynunu uçurayım diyen bir Ömer gelir. Ama Hazreti Şifa'nın aklına bu gelmiyor. Başka bir şey geliyor. Bize çok doğru bir şey yansıtacak Hazreti Şifa. Devir onun günleridir. Medine'de şöyle bir zümre görür. Bakar ki boyunları şöyle bükük. Yürürken yolda çok böyle miskin miskin yürüyen Üstlerine başlarına pek fazla dikkat etmeyen Güya kendilerini Allah'a adamış bir zümre Böyle bir zümre ile karşılaşır Sorar yanındakilere Kimdirdir bunlar Derler ki bunlar kendilerine Biz zahitleriz diyorlar Zahit oldukları için dünyaya küsmüşler Bu halde yaşıyorlar Şifa anamızın birden rengi değişir Zahid böyle mi olur der? Zahit Ömer gibi olur. Gerçek Zahit Ömer gibi adamdır. Zahitlik ancak Ömerden öğrenilir. O öyle bir Zahitti ki yürüdüğü zaman yol onundu, yol onun altında inlerdi. Vurduğu zaman acıtırdı konuştuğu zaman adama söz dinletirdi. Zahit dediğin adam böyle olur der. Böyle miskin miskin boynunu bükecek. Bir yanağından yediği zaman bir tokatı, ötekini de uzatacak. Böyle zahitlik mi olur deyip Ömer'in üzerinden aleme zahitlik öğretiyor. Bizim zihin dünyamızı alt üst eden bir şey bu. Aslında böyledir zaten. Ancak biz bunlardan mahrum olduğumuz için anlayamıyoruz. Niye böyle söylüyor Hazreti Şifa? Hazreti Ömer'den bir şey görmüş. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinin başında Yemen'den bir grup gelmiş. Peygamberin mescidinin bir kenarını kapatmışlar. Orada duruyorlar. Girmiş Emir-el Mümin'in Mescid-i Nebevi'ye Bakmış orada böyle bir zümre var. Mescidin bir köşesinde oturmuşlar. Biraz önce size resmettiğim zümre gibi boyunları bükük, miskin, dünyaya küsmüş bir zümre. Sormuş Hazreti Ömer, "Kim bunlar?" demişler ki, "Bunlar mütevekkilun. Allah'a tevekkül edenler." Sinirlenmiş Hazreti Ömer bir şey dememiş. Peki bunlar burada oturuyorlar, kendilerini ibadete verdiklerini söylüyorlar. Kim bunlara yemek getiriyor? Bunlar karınlarını nasıl doyuruyorlar? Ya Emir-el Mümin'in dışarıdan Medine'nin dışındaki evlerden onlara yemek geliyor. Biraz daha sinirlenmiş Hazreti Ömer. Demiş ki, desenize bunlar mütevekkil değil, müekkilun bunlar. Bunlar tevekkül ehli değil, bunlar yiyici ekil. Yiyiciler, yiyici ekip bunlar. Oturacaklar Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın kulları onlara yemek taşıyacak. Var mı böyle bir şey? Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şunu öğrendik. Asla kimseye yük olmak yok. Baban bile olsa, kardeşim bile olsa, iman kardeşim bile olsa onlara yaslanarak yürümek yok. Ter akacak alnından. Kendin kazanacaksın helalinden ona buna yaslanmayacaksın ona buna el açmayacaksın bilakis açılan ellere o ellere bir şeyler koymak için el uzatacaksın. Eğer bunu yaparsan gerçek zahit olursun bunu yaparsan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini ve yaptığını yapmış olursun. Zahidliği anlıyorsunuz değil mi benim Durağanlı kardeşlerim? Yaslanmak yok. O zaman içimdimizdeki gençlere bir söz söylersem bilmem bana kızarlar mı kızmazlar mı? İman ettiğiniz peygamberiniz 8 yaşından itibaren anlının teriyle kendi ayakları üzerinde duran birisiydi. O peygamberiniz hiçbir zaman kimseye el açmadı. Ne baba parası yedi Ne dede parası yedi Ne amca parası yedi Çobanlık yaptı Kazancını yedi Ticaret yaptı Kazancını yedi Ve hiçbir zaman kimseye el açmadı Öyleyse eğer Diriltmek için sünnet mi istiyorsunuz Alın size sünnet Alın teriyle geçinmek Peygamberin en büyük sünnetlerinden Bir sünnettir ve bunu öğretmek için işte bize Hazreti Şifa anamız zahitlik onun bunun sırtından geçinmek değil zahitlik Allah'ın sana verdiği ikramları elinde tutarak gönlünü ona kaptırmadan kulluk adına vazifelerini yerine getirmektir diyor. Size bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Öyle Hazreti Şifa anamızın hayat defterinin sayfalarının başına getireyim. İmam Muhammed Şeybani'yi muhakkak duymuşsunuzdur. Hocalarım bilir de siz de duymuşsunuzdur. Hepimiz Hanefi'yiz. Hanefi mezhebimizin en önemli isimlerinden biri. İmam Ebu Hanife'nin en gözde talebelerinden biri. Bugün biz o mezhebin iştihatlarını... İmam Ebu Yusuf'un üzerinden alıyoruz. İmam Züfer'in üzerinden alıyoruz. İmam Muhammed'in üzerinden alıyoruz. Nasıl bir mezhep imamımız var onu da öğreneceğiz. Epey bir kitap yazmış. Hayatının son demlerinde talebeleri demiş ki hocam demiş bize bir de bir zühd kitabı yapsa, yazsan da zühde ait bir şeyleri de senin kaleminden okusak. Tamam demiş. Bir müddet sonra bir kitap uzatmış talebelerine. Talebeler bakmış ki kitabın üzerinde yazan isim Elkesp. Elkesp ne demek? Alışveriş, kar demek. Alışveriş kitabı yazmış. Demiş ki talebeleri, Hocam biz senden züht kitabı istedik. Sen bize alışveriş kitabı yazdın. Yanlış mı anladın bizi? Yok demiş, doğru anladım. Ama züht, Tek başınıza öyle mağaralarda, çadırlarda, evlerde olmaz. Züht pazarda olur. Alırken, satarken, o paranın sıcak yüzünü gördüğünüz zaman bile ben cebbar olan Allah'tan korkuyorum diyerek eğer ticaretinizi devam ettirirseniz, aldatmazsanız, Söz verdiğiniz zaman sözü yerine getirirseniz, vaat ettiğiniz zaman o vaadinizi tam anlamıyla zamanında gerçekleştirirseniz, bu manada yanlışlar yapmazsanız, gerçek zahitsizsiniz, ben de ona vurgu olsun diye zaten bu kitabı yazdım. Allah senden ebeden razı olsun ey imam. Seni yetiştiren belli İmam Ebu Hanife, Allah ondan da razı olsun. Onu yetiştiren belli İbrahim Enneha'yı Allah ondan da razı olsun. Onu yetiştiren Abdullah İbni Mesud ki peygamberin en gözde sahabesi Allah ondan da razı olsun. Allah sizden de razı olsun ki onları anlamı adına bir gayret içerisindesiniz. Şimdi biz böyle büyük bir annenin hayat defterinin önündeyiz. Tarihler... Miladi 565 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Doğumuna daha 6 yıl var Mekke'de doğuyor Babası Abdullah Mekke'nin bilinen ailelerinden Adioğullarından Annesi Fatma Binti Vef Yine Mekke'nin bilinen ailelerinden Mahzumoğullarından 4. babada Şifa Anamızın soyu Hazreti Ömer'le birleşir Hazreti Ömer'in bu manada amcasının kızıdır Bu yakınlığın kendisine kazandırdığı çok önemli şeyler vardır Onu birazdan söyleyeceğim İlerleyen dönemlerde Mekke'de okuma yazmayı öğrenir Şifa adını daha sonra aldığı söylenir kaynaklarımızda O Rukye diye bir Tedavi yöntemini öğrenmiştir. Rukye nedir biliyor musunuz? Duayla okumayla tedavi etmektir. Bu caiz mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna müsaade etti mi? Rukye demek muska demek midir? Muskacılıkla rukye aynı şeyler midir? Ona ait de birkaç şey söyleyeyim size. Söyleyeyim ki en azından söz yerine geldiği için bu konuda da zihinlerimizde var olan şeyler doğru bir düzleme taşınsın. ve vesselam Efendimizin kutlu sözlerine bakın. O sözlerde Rukye'nin helal olduğuna caiz olduğuna dair Efendimizin beyanlarını da göreceksiniz. Caiz olmadığına haram olduğuna dair efendimizin beyanlarını da göreceksiniz. Peki bunlar birbirleriyle çedişir mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şeye hem caizdir hem caiz değildir der mi? Elbette ki demez. Peki olay nedir? Olayın bir içi var. iç yüzü var onu anlamamız lazım. Eğer bir insan okuyana ya da okunana bir ayrıcalık tanır da şifayı Allah'tan değil de okunan ya da okuyandan bulursa ya da öyle değerlendirirse o haramdır. O tevhid akidesine zarar veren bir şeydir. Şifayı veren Allah'tır. Öyle bir hoca buldum ki nefesi kuvvetli bana bir okulumu iyileşeceğim. Böyle bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir şey demedi. Nefesinin kuvvetli olup olmadığını kim belirleyecek? Bir insanın nefesinin kuvvetli olup olmadığı istikametten belli olur. Eğer hayatın içinde istikameti varsa o adam salih adamdır. İnşallah o adamın duası da makbul dualardandır. Yoksa bu işi ticaret olarak değerlendiren, bu işi farklı yerlere çeken, bu işin üzerinden farklı mülahazalar güden, bu işi yanlış işler için kullanan hanımlar bu işleri biraz daha fazla bilirler. Sizi tenzih ederek söyleyeceğim. İşte karıyla koca arasını bulmak ya da ayırmak, falancayı filancaya sevdirmek, falancayı filancaya düşman etmek, falancayı evine ısındırmak, filancayı evinden soğutmak. Bunlar bir Müslümanın yapacağı işler değil. Ve inanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanın tevekkül anlayışını zedeleyen şey olarak onu nitelendiriyor Ve bazı hadislerinde ne diyor biliyor musunuz? Cennete giden yollardan bir tanesi bu tarz şeylere tenezzül etmeden Sadece ve sadece Allah'tan isteyerek Allah'tan bekleyerek Tevhid akidesine zarar vermeden kulluğu yaşamaktır diyor Öyleyse eğer kapı kapı bu manada dolaşmanın Müslüman ahlakı olmadığını bil Ve bu iş seni yanlış yerlere sevk eder onu da bil Ama bulursan eğer Şifa gibi nefesi kuvvetli hadi senin dediğin gibi diyeyim Gerçekten nefesi kuvvetli okut okusun iste dua Peygamberin okuduğu dualar var onları oku sen de oku senin peygamberin kendine de okudu Ayşe anamıza bana da oku dedi Ve bazen bazı sahabe efendilerimize Ne olur okuyun dedi Okumaları için onlara da söyledi Mesela senin peygamberin Hiçbir zaman felak ve nas sürelerini Üçer kez okuyup üfleyip Kendi vücudunu da şöyle sıvazlamadan yatmazdı İstiyor musun okumak? Al sana okumak Başın mı ağırdı? Bizim mi ağrıdı? Ruhunda bir sıkıntı mı var? Seni sıkan bir şey mi var? Oku ayetel kürsü oku. Kur'an'da peygamberin öğrettiği duaları oku. Peygamberin bizzat dilinde olan duaları oku. Bunları oku. Bildiğin salihliğine güvendiğin, salihalarına güvendiğin insanlardan da bu manada dua al. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu. Şifa asıl adı Leyla'dır O bu özelliğinden dolayı şifa ismini aldığı söylenir kaynaklarda Zaten astı saadette adı şifa olan dört tane kadın var Biri Şifa binti Abdullah Biri Peygamberimizin ebesi olan Abdurrahman İbni Af'ın anası Şifa binti Af Biri Abdurrahman İbni Af'ın kızı Anasının ismini yani babaannesinin ismini ona vermiş Şifa binti Abdurrahman. Biri de Ensardan Şifa binti Abdurrahman el Ensari. Dört tane ismi Şifa olan var. Şöyle bir baktığınız zaman bu dördünün de aslında bir yönüyle tıpla, doktorlukla, tedaviyle alakası olduğunu görüyorsunuz. Sanki isim yok da. Bu isim böyle bir işten dolayı yaygınlaşmış gibi bir bilgi elde ediyoruz buradan Asıl adı Leyla olan Leyla binti Abdullah Yani daha sonra bilinen ismiyle Şifa binti Abdullah Böyle bir özellikle Mekke'de büyüyor İslam'ın o güzel sedası Mekke'de yankılandığı zaman 46 yaşında Evli iki tane de çocuğu var onun kocası Ebu Hasme İbni Huzeyfe, ondan iki tane çocuğu oluyor, biri Süleyman, biri Leyla. Süleyman sonradan bir Kur'an alimi oluyor. Nasıl biri olduğunu tek bir cümleyle söyleyeyim size: Hz. Ömer ilerleyen yıllarda Süleyman'ı Medine'de insanlara, özellikle de kadınlara teravih imamı diye atıyor. Mescid-i Nebevi büyüyünce Cemaat artınca Müslümanlar sesini kadınlara Duyuramıyor erkeklerin imamı Bunun üzerine Hazreti Ömer Mescidi ikiye ayırıyor Kadınlara da özel bir imam atıyor Sen kadınlara teravih kıldır Diyor Übey İbni Kapta Erkeklere kıldırsın diyor Süleyman İbni Ebi Hasme Kadınlara teravih namazı kıldıran Bir imam oluyor Kızı Leyla'ya gelin Kızı Leyla çok meşhur bir sahabi olan Amir İbni Rebi'a ile evli. Bu zat bilinen birisidir asr-ı saadette. İslam yolunda gayret içerisinde olan büyük bir isimdir. O insan için de birkaç cümle söyleyeyim. İman etmişler ilk günlerde Darül Erkam'ın ilk talebelerindendir. Leyla ve kocası Amir İbni Rebi'a. Hazreti Ömer de daha Müslüman olmamış onlara işkence ediyor. İşkenceler dayanılmaz boyuta gelince Habeşistan'a hicret etmeye karar veriyorlar. Ve hazırlığa girişiyorlar. Hazreti Ömer de o günlerde onları bir ziyarete geliyor. Bakıyor ki hazırlık içerisindeler. Nedir Leyla diyor. Senin zulmün, zulmünden kaçıyoruz diyorlar. Artık dayanamıyoruz. Habeşistan'a hicret edeceğiz. Duygulanıyor Ömer. Daha iman etmemiş. Bir şey söylemiyor. Gözü titriyor sesi titriyor çıkıp gidiyor. Biraz sonra Amir İbni Rebi'a içeriye giriyor. Leyla soruyor ona diyor ki ne oldu o başından geçeni anlatıyor. Sende ne var ne yok diyor o da başından geçeni anlatınca Ömer'in geldiğini söylüyor. Ve diyor ki ben zannedersem Ömer Müslüman olacak. Çünkü bizim gittiğimize çok üzüldü. Amir İbni Rebi'a'nın sözü şu oluyor Ömer mi diyor. Hayatta Ömer Müslüman olmaz. Hatta şöyle bir söz söylüyor, onun babasının ölmüş eşeği affedersiniz, kalkar Müslüman olur ama Ömer Müslüman olmaz. O Hazreti Ömer'de o ışığı görmüyor ama Hazreti Ömer'in yüreğine iman o gün düşmüş. Ondan sonra da bir iki olay var, sonraki süreçte biliyorsunuz iman edecek. İşte Leyla Şifa annemizin kızı olarak Amir İbni Rebi'a ile evli. Yine bize örnek olsun diye Leyla annemizden yani şifa annemizin kızı Leyla'dan bir rivayet daha aktarmak istiyorum size. Peygamberimiz o aileyi çok sevdiği için ara ara ziyarete gider. Ziyarete gittiği bir gün bakar ki Leyla oğluyla konuşuyor. Dışarıda oy oynayan oğluna diyor ki gel gel diyor gel eğer gelirsen sana bir şey vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında müdahale ediyor. Analar ve babalar hepimiz buradan çok önemli bir şey alacağız. Efendimiz diyor ki Leyla'ya oğlunu çağırırken dedin ki gel gel sana bir şey vereceğiz. Vereceğim. Gerçekten bir şey vereceğim mi? Evet ya Resulallah vallahi vereceğim. Ne vereceğim? Hurma vereceğim ona. Eğer öyle deseydin de bir şey vermeseydin Allah katında yalancı olarak yazılırdın. Neden çünkü o dedi temel bir kaide koydu kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem aldatan bizden değildir. Ne adını olursa olsun aldatırsan eğer sen peygamberin ümmetinden değilsin çıktın o ümmet olmaktan sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ticarette aldattın, farklı alanlarda aldattın, anasın aldattın, babasın aldattın, amirsin aldattın, memursun aldattın, öğrencisin aldattın, öğretmensin aldattın, hep bu hadis aklında olsun. Aldatan bizden değildir diyen bir peygamberim var. İşte Leyla binti Ebi Hasme böyle bir kız, saadet asrında da şifa anamızın kızı olarak hayatı böyle bir hayat. Müslüman oluyor şifanamız. İlk günlerde tarihi rivayetler bize şunu söyler: Ömerden önce adi oğullarından Müslüman olan birisi, Hazreti Ömer gibi bir hanım ama Ömerden önce iman eden birisi. İman edince baskılar, işkenceler, her türlü hakaretler ama iman insana bambaşka bir ufuk kazandırır. Hani derya der bir büyük insan kitabın ortasından konuşarak hakiki imanı elde eden kainata meydan okur. Aynen öyle birisi hakiki imanı elde etmiş birisi olarak kainata meydan okuyor. Ama gelin görün ki şifa anamız oğlu Müslüman olmuş, kızı Müslüman olmuş, kocası Ebu Hasme Müslüman olmamış. Müslüman olmadığı gibi hanımını o iman yolundan engellemeye çalışmış işin vidayetinde. Ve bu iş biraz farklı bir boyuta ulaşınca şifa anamız artık onunla beraber olamayacağını anlamış. 13 yıl boyunca bu manada her türlü şeye boyun eğmiş. Her türlü sıkıntıyı kendi üzerine almış. Kendini iman adına feda etmiş. İman yolunda neyi varsa onları Allah adına ve Allah namına vakfetmiş İşin neticesinde 13 yılın sonunda Kocasından ayrılarak boşanarak Medine'ye peygamberle beraber hicret etme adına karar almış Gelmiş hicret yurduna Sallallahu aleyhi ve sellem Neccaroğulları mahallesinde Mescidini Mektebini Menzilini inşa ettikten sonra daha kendisi Halid İbni Zeyd'in yani İstanbul'un manevi Fatih olan Eba Eyyub El Ensari'nin evinde misafir kalırken Kendisine vakfedilen bir evi iman yolunda fedakarlık yapan Şifa annemize vakfetmiş O evi ona vererek oğlu Süleyman'la beraber o evde kalmasını sağlamış Medine'de Hazreti Şifa ile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arasındaki münasebete dair onlarca şey söyleriz. Ben hepsini anlatacak değilim ama bir iki şey var ki anlatmasak Hazreti Şifa adına kurulan bu meclisten tam anlamıyla istifade etmiş olamayız. Mesela Hafsa anamız Hazreti Ömer'in kızı peygamber evinin sultanlarından biri peygamberin birçok meselesini Anlayan biri olduğu için şifa annemiz hayatının günlerinin büyük bir kısmını Hazreti Hafsa'nın yanında geçiriyor. Neden? Eğer ona yakın olursam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanırım. Bir şeyler sorarım öğrenirim o öğrendiklerimle de hayatımı inşa ederim. O öğrendiklerimle de hayatıma güzellikler katarım diye gayret içerisindedir. Sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bildiği için Ona o imkanı vermiştir Ve bir müddet sonra Hazreti Şifa'ya şunu söyleyecektir Ey Şifa Hafsa'ya Kitabeti yazıyı öğrettiğin gibi Rukyetun nemleyi de öğret Nemle rukyesini de öğret Ne demek nemle rukyesi Nemle karınca Karınca duasını da öğret Peki o karınca duası bugün bizim dükkanlarımıza, evlerimize, iş yerlerimize astığımız karınca duası mı? Hayır. O dua peygamberimize bir nispeti yok. Selefi salihinden bir zatın duası. İçinde bir kötü bir şey de yok ama peygamberimize nispeti yok o duanın. Nedir peki nemle rukyesi, karınca rukyesi? Hepiniz bilirsiniz. İnsanın cildinde bazen siil çıkar değil mi? O sihirler, Arap dilinde rukyetun nemledir işte. Nemle hastalığıdır. Bir cilt hastalığı. Ateşli de olabilir, ateşsiz de olabilir. Onun şifası da okunmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa annemize onun duasının öğretilmesini söylüyor. Ve o da öğretiyor. Hafsa annemiz de daha sonra o duayı okuyarak Allah'ın izniyle o sıkıntısı olanların bir şekliyle şifaya kavuşmasına neden oluyor. Hafza annemizle şifa annemizin arasındaki münasebet sadece bununla sınırlı değil. O peygamber evine gelip giderek peygamber evinde olan ne varsa bilgi adına onları alıyor. Kendi evine çoluk çocuğuna taşıyor. Onlardan da bu manada alacağını alarak... Onları da bu manada nasiplendirerek kulluk yolunda hem kendisine hem de elindeki elinin altındakilere seviye kazandırıyor. Peygamberin dünyasıyla onun dünyası arasında çok farklı bir rivayet daha var. Aslında Efendimizle başlayan ama damadıyla devam eden bir rivayet. Bakın Hz. Şifa annemiz Ömer gibi bir kadın olarak bize ne öğretecek? Kendisi anlatıyor. Bir sorun vardı diyor, bir sıkıntım. Peygamber'e sormak için Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüdüm. Tam Efendimizle Mescidi Mescid-i Nebevi'nin kapısında karşılaştık. O anda ezan sesi duyuldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da beni dinlemeden ezana icabet ederek namaz için Mescid-i Nebevi'ye girdi. Buradan şunu anlıyoruz şifa annemiz bize söylemiyor ama. O da girmesi lazımdı namaza, namaza dahil olması lazımdı. Ne olur beni bağışlayın anlaşılması için söylemek durumundayım. Hasta o gün hayızlı olduğu için, hayızlı kadın da camiye giremeyeceği için, namaz kılamayacağı için girmiyor mescidi nebeviye, damadının ve kızının evine gidiyor. O günlerde de kızı Leyla Amr ibni Rebi'a ile boşanmış, Şurahbil İbni Hasene isimli bir sahabiyle evlenmiş. Şurahbil İbni Hasene kim? İslam tarihinde adı altın harflerle yazılan bir büyük insan. Şurahbil Hasene İbni Hasene kim? Vahyin Emin katiplerinden bir katip. Şurahbil İbni Hasene kim? Şöyle söyleyeyim artık anlayın. İslam tarihinin ikinci Halid'i o. Halid İbni Velid gibi... Gerçek bir kumandan, gerçek bir asker. Anadolu'da da ayak izleri var. El Cezire fetihlerine katılmış. Birçok yere iman adına bir gayret ortaya koyarak ayaklarının izlerini bırakmış. Bu proje kapsamında da biz onu kiliste anlattık. Çünkü kiliste onun adına bir makam var. Böyle büyük bir insan onunla evli o gün Şifa validemizin kızı Leyla ve o eve giriyor. Bir kayınvalide eve giriyor bakıyor ki damat evde namaz vakti namaza gitmesi gereken damat evde. Şimdi biz 21. asrın Müslümanları olarak neye kızıyoruz neye seviniyoruz neyi gördüğümüz zaman içimize bir serinlik geliyor neyi görmediğimiz zaman gadaplanıyoruz. Bir de altıncı asırda peygamberin dünyasında yetişmiş bir kadının yine onun gibi olan bir erkeğin neye sevinip neye kızdığını bu rivayet üzerinden anlayacağız. Kapıyı çalıp içeriye girer girmez Şurahbil'in yani damadının sesini duyar duymaz Bir Ömer gibi iddetleniyor. Yazıklar olsun sana diyor Peygamberin mescidinde ezan okunacak Namaz vakti gelecek Sen evde oturacaksın Senin boynun şöyle olsun Keşke sana kızımı vermeseydim Nasıl pişman oldum kızımı vermeye Konuşuyor da konuşuyor Şurahbil İbni Hasen'e Hiçbir şey söylemiyor Sadece şöyle tebessüm ediyor Bir içini döksün diyor Kaynanam söyleyeceğini söylesin Sözü bitince diyor Bitti mi sözün bitti diyor Gel sana niçin evde olduğumu söyleyeyim Ya haleti Ey teyzeciğim Bakın buradan da bir şey öğreniyoruz Meğer asrı saadette Bazı damatlar Kayınvalidelerine Teyzeciğim diye hitap ediyormuş onun için buradan da birbirinizi zorlamayın bana anne de baba de diye. Böyle de denilebiliyormuş. Teyzeciğim deniyormuş. Ya haleti diyor dur sana söyleyeyim. Tam giydim elbisemi. Kapıdan dışarıya çıkacaktım. Peygamberimiz geldi. O gün onun da bir tek elbisesi varmış kirliymiş. Yıkamak için eve bırakacakmış. Bana dedi ki fazla elbiseniz var mı? Fazla yoktu bir tane vardı üstümde, e ben nasıl peygambere yok diyeyim, üstümdekini çıkardım ona verdim. Verdim ama giyecek elbisem yok, onun için elbisesiz kaldığımdan evde kaldım diyor. Öyle bir pişman oluyor ki şifa anamız. Allah senden ebeden razı olsun diyor. Meğer sen ne iyi bir damatmışsın, meğer sen ne güzel bir Müslümanmışsın Meğer sen ne güzel salih bir adammışsın da benim haberim yokmuş hakkını ne olur bana helal et diyerek helallik istiyor damadından. Siz asrı saadette bir kayınvalide mi görmek istiyorsunuz? Alın size Hazreti Şifa. Bir damat mı görmek istiyorsunuz? Alın size Şurahbil İbn Hasen'e. Böyle büyük bir kadından... Böyle büyük bir duruştan Böyle büyük bir kametten bahsediyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ondan razı olarak ayrıldı Hazreti Ebubekir Bekir günleri Yaşı epey ilerlemiş Hazreti Ebubekir Bekir sıkıntılarla karşılaştığı zaman Müracaat ettiği bir iki kadından bir tanesidir Hazreti Şifa Ya Hazreti Ö Ömer günleri Hazreti Ömer'in amcasının oğludur ya Ona daha yakındır Yaşı da ilerlemiş olmasına rağmen yine çarşıyı pazarı denetleyen birisidir. Hazreti Ömer diyor ki ona peygamber günlerinde bu görevi yaptın yine aynı işi istiyorum sende. Senden çarşıda pazarda esnaf senden korkar. Çünkü sen aynen benim gibisin. Neden Hazreti Ömer gibi bir hanım anlıyorsunuz değil mi? Sen aynen benim gibisin. Onun için gir bu işi yapacak insan celadet sahibi olmalı. Otorite sahibi olmalı, senden korkmalı insanlar. Düzen böyle sağlanır, onun için çarşı pazar senin diyerek ona veriyor. Hazreti Ömer günlerinden de bir rivayet aktarayım da, sözlerimi yavaş yavaş toparlayayım. O günlere ait bir tablo aktarılıyor bizim kaynaklarımızda isim verilmeden. Gençler şikayet etmişler Hazreti Ömer'e Medineli kadınları. Şikayetin konusu da şu, ya emir el müminin, bu kadınlar çok mihir istiyorlar, e biz de veremiyoruz, bu sefer evlenemiyoruz, yaşımız geçiyor, onun için bir hutbe irad etseniz de, bu mihir bedellerini biraz aşağı çekseler de, biz de rahat rahat evlenebilsek, Hz. Ömer de tamam diyor, çıkıyor Mescid-i Nebevi'de, peygamberin hutbesine, minberine, İnsanlara söyleyeceğini söylüyor sonra sözü buna getiriyor. Ey Medineli kadınlar diyor. Biraz önce gençler bana böyle bir şikayette bulundu. Siz mehir bedeli olarak fazlaca miktar istiyormuşsunuz. Mehir bedeli başlık parası değildir biliyorsunuz değil mi? Mehir bedeli kadının hakkıdır. Kadının sosyal güvencesidir. Nikahın en önemli unsurlarından biri olarak kadına Allah'ın verdiği bir haktır Mağdur olmasın, sıkıntıya düşmesin, kendi mülkiyet hakkı olsun Bu manada da rahat bir biçimde ayakları yere sağlam bassın diye Allah'ın kadınlara verdiği bir haktır Bunu söylüyor, siz bunu istiyormuşsunuz ama isterken de çok fazla istiyormuşsunuz bunu çok fazla istediğiniz için veremiyorlarmış Veremedikleri için de evlenemiyorlarmış Bunu makul bir bedele Makul bir miktara çekin Söz daha bitmeden Perdenin gerisinden bir ses Ey emir el müminin yavaş ol Yavaş ol Allah'ın kitabına aykırı bir şey söylüyorsun Allah aşkına dikkat edin benim aziz kardeşlerim Size ben bir İslam devletinden bahsediyorum. İslam devleti demek bayrağının yeşil olması üstünde la ilahe illallah yazması demek değildir. İslam devleti demek ben halifeyim deyip ortalığa çıkan bir adamın böyle bir iddiasıyla da olan bir şey değildir. İslam devleti demek sadece sokaklarda tesettürlü kadınlardan oluşan bir devlet demek de değildir. İslam devleti olabilmesi için Üç temel esas şarttır Zeminde tevhid olacak Yani la ilahe illallah zeminde olacak Gövdede adalet olacak Dallarda meşveret, şura olacak Böyle bir devlete İslam, İslam devleti diyor Sen tevhidden mahrumsan Adalet yoksa zulüm senin elindeyse ''Sen zulmün temsilcisiysen, istediğin kadar ben halifeyimdi.'' Ne yazar? Ona ne Allah, ne Resulü İslam Devleti demiyor. İşte ben gerçek bir İslam Devleti'nden size bahsediyorum. Adalet de var, tevhid de var, meşveret var, şura var. Ve mescitte, o gün peygamberin mescidinde, minberde halife var, halife bir söz söylüyor. Sözünün arkasından, perdenin gerisinden o söze itiraz eden bir kadın var. Artık siz anlayın. Yavaş ol ey emir-el müminin, yavaş ol diyor. Sen Kur'an'da Nisa suresi 20. ayeti okumuyor musun? Allah ne diyor o ayette? Kadınlarınıza kantar kantar, istediğiniz kadar yani, kilo kilo. Ne derseniz artık kantar kantar mehir verseniz bile onları geri almayın Allah bize kantar kantar verin diyor Sen kalkmış mehir bedellerini aşağıya çekmek istiyorsun Ne hatta bunu yaparsın Ne diyor Hazreti Ömer Sen kadınsın ne anlarsın mı diyor Sen ne akla bana konuşursun mu diyor sen kiminle konuştuğunun farkında mısın diyor. Hayır. Medine'den bahsediyoruz. Peygamberin yetiştirdiği toplumdan bahsediyoruz. Çöküyor olduğu yere. Esabet imra'atun. ahta Ömer diyor. Kadın isabet etti. Ömer hata etti diyor. İsabet etti kadın diyor. Kalkıyor. Özür diliyor. Allah'ın kitabını... Bir kadın kadar bilmeyen Ömer'e yazıklar olsun diyor. Meğer ben Allah'ın kitabını bir kadın kadar bilmiyormuşum diyor. Sana ben kurban olayım. Sen bilmezsen kim bilir? Sen biliyorsun. Ama aleme bir, bir ibret olsun diye, bir örnek olsun diye bir duruş, bir kamet öğretiyorsun. Böyle bir devlet, böyle bir medeniyet... Böyle olduğu için 14 asır sonra bakın Sinop'ta durağında bizim ev sahibimiz oldu Şifa binti Abdillah. Vallahi dünya 24 asır sürse 54 asır sürse ne yazar? Bizden sonra gelenler bile adam olmak için Hazreti Şifa'nın mektebinin öğrencisi olacaklar Allah'ın izniyle. İşte böyle bir kadın hicretin 20. yılı. Miladi 641 76 yaşında Ömer cenaze namazı kıldırıyor Anlayın artık kimin cenaze namazı olduğuna Gözyaşları Hazreti Ömer'in gözünden akıyor Bir türlü kıldıramıyor cenaze namazını Giden öyle bir kadındır ki Yüzlerce erkeğe Gerçekten bedel bir kadındır diyor Giden öyle bir kadındır ki İman elbisesi onun üzerine tam yakışmış bir kadındır diyor. Giden öyle bir kadındır ki, imanı temsil etmenin erkek işi değil, iman işi olduğunu aleme öğreten bir kadındır. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Amin. Yolunuz düşerse eğer bir gün Medine'ye, Bakı kabristanlığına, Orada yatan on bin sahabiden bir tanesinin O olduğunu hiçbir zaman unutmayın Ve Sinoplular olarak bir selam da Baki kabristanlığında özel olarak Şifa binti Abdillah'a verin inşallah Allah sizin selamınızı Bizlerin selamını ona duyursun Amin. Aziz kardeşlerim Beş tane kavram söyledim Dirayet Maharet Celadet Liyakat ve emniyet. Bu beş tane kavramdan size beş tane cümle hediye etmek istiyorum. Şimdi Müftü Bey konuşurken bir şey söyledi. Söylediği sözün altına imza atıyorum. Dedi ki asıl buradan bir şeyler alacağız. Evet bu bir nasip belki Hazreti Şifa'nın burada olması. Ama bir yönüyle de bir sorumluluk. Ben yarın Allah'a hesap verirken Allah'ım ben dedim diyeceğim. Ben dedim eğer yanlış dedimse Allah beni hesaba çekecek. Ama eğer doğru dedimse ve doğruyu size havale ettimse emanet olarak size emaneti tevdi ettimse bilin ki Allah da sizi hesaba çekecek. Hesabımız kolay olsun inşallah. Allah yüzümüzün akıyla hesap verdirsin. Şimdi bu beş kavram üzerinden size beş tane cümle emanet edeceğim. Bu beş tane cümle hayatlarımıza taşınmaz taşınmak üzere karşımızda duruyor. Alacağız, anlayacağız, üzerinde düşüneceğiz. Bu çağın şifası olmaya çalışacağız. Çağımız hasta bir çağ. İnanın inanın şifaya ihtiyacımız var. Evlerimiz hasta, kadınlarımız hasta, çocuklarımız hasta, büyüklerimiz hasta. Küçüklerimiz hasta, amirlerimiz hasta, memurlarımız hasta, hepimiz hastayız. Şifaya ihtiyacımız var. Şifaya vesile olsun diye bunları vereceğim zaten. Şifa anamızın üzerinden o mesajları size bir şifa vesilesi olsun diye emanet edeceğim. Bir, dirayet hadiseleri kavrama, algılama, ve sonuç çıkarma yeteneği Allah'tan hakkıyla korkanlara Bahşedilecek Furkan özelliğidir Takvayı kendine elbise olarak edin ki Feraseti elde edebilesin Bir daha tekrar edeyim Üzerinde biraz düşünün Dirayet Hadiseleri kavrama Algılama Ve sonuç çıkarma yeteneği Allah'tan hakkıyla korkanlara bahşedilecek furkan özelliğidir. Takvayı kendini elbise olarak edin ki feraseti elde edebilesin. Benim aziz kardeşlerim, Hazreti Ömer Darul Erkam'da iman eder etmez Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Hazreti Ömer'e hangi lakabı verdi? Hangi lakabı? Faruk. Ömerül Faruk o değil mi? Niye o lakab? Faruk Furkan'dan gelir Furkan Kur'an'ın bir vasfıdır. Bakın Enfal suresinin 29. ayetinde Rabbimiz hangi zeminde hangi zamanda yaşarsan yaşa Ömer olmanın yolunu bize öğretiyor. Diyor ki ey iman edenler eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız o size iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir anlayış. Yani Furkan özelliğini verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Takva elbisen olursa eğer, Furkan senin özelliğin olur. Yani sen bu çağın Allah'ın izniyle Ömer'i olursun. Allah'tan hakkıyla korktun, takvayı elbise olarak edindin. Furkan geldi seni Faruk yaptı. Faruk olursan eğer, feraset ve, dira, feraset ve vasiret sahibi olursun. Ne demek feraset, feraset, Faris'ten gelir, Faris at demektir, yarış atlarını Araplar Faris'tir, neden biliyor musunuz alaka nedir? Atlar şöyle görür, insandan farklı bir bakış açısı vardır atların, onun için atlar önlerini görsünler diye yanlarına şöyle gözlük takılır ki sadece önünü görsün, böyle görürse at nereye gideceğini bilmez. İşte bize diyor ki Allah böyle görün böyle, böyle görmeyin. Birileri size böyle gözlükler taktıysa çıkarın onları. Feraset olsun sizde. Onun için feraset görüşün genişliğidir. Basiret görüşün derinliğidir. Feraset meselelere şöyle bakmaktır. Basiret meselelere şöyle bakmaktır. Eğer bu iki vasıf bizde olursa Allah nasip etsin. O halde birilerinin bizi algı operasyonlarıyla bir yere sevk etmeleri, bir yere çekmeleri, bir yere yönlendirmeleri bize sökmez. Biz duvarın öndesini görmeyiz sadece. Biz sadece kuklayı da görmeyiz. Allah'ın izniyle kuklacıyı da görürüz. Duvarın arkasını da görürüz. Eğer gerçek manada Allah'tan korkarsak. Müminin bakışından korkun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Eğer Allah'ın nuruyla bakamıyorsak, problem bizde şu anda. Yeniden o ruhu kazanma adına şifa annemizden dirayeti biz de anlamalıyız. Furkan vasfını sıfatını iyice anlamalıyız. Çağın farukları olma adına gayret içerisinde olmalıyız. İki. Maharet bir işte uzmanlaşma, beceri kazanma. Hüner elde etme, Allah'ın lütfettiği imkanları daha da genişletmektir. Sana verilenleri verenin yoluna harca ki, gerçek manada şükrü eda edebilesin. Benim aziz kardeşim, senin peygamberinin en fazla gadaplandığı sözlerden birisi şudur. Farkında değilsin ama babasın, annesin. Amirsin bazen sen de söylüyorsun biliyor musun o sözü? Nedir o söz? Falancadan adam çıkmaz. Hiç söylemedi senin peygamberin. Bu çocuk adam olmaz. Vallahi söylemedi. Ve bu söz yanında söylendiği zaman kızdı. Gadaflandı. Sen nasıl bu sözü söylersin dedi. Allah yaratmışsa eğer onu. Allah ona çeşitli kabiliyetler. Çeşitli maharetler yaratmış ona bahşetmiştir. Eğer o kullanmıyorsa o şu anda hastadır. Sen şafi ol, şifa olacaksın. Ona şifa vereceksin. Sen ona muallim olacaksın diyor. Onun için bunu bilmelisin bir kere. İkincisi ne verdi Allah sana? Onu verenin yoluna harcayacaksın. Kadınsın mesela ne yapabilirsin? Sadece becerin güzel yemek yapmak. Hanımlarımız iyi bilir mesela yap onu Allah yolunda sat çağın Zeynep binti Cahşi ol o parayı Allah yolunda infak et senin yaptığın cephedeki bir mücahidin bir askerin yaptığıyla aynı çünkü senin elinde o var tüccarsın paranla başka bir görevdesin öğretmensin başka onu imamsın içimizde imamlar var İmamlar için bir şey söyleyeyim. İmam demek sadece namaz kıldırma memuru demek değildir. İmam ümden gelir. Üm ana demektir. Onun için imam nedir biliyor musunuz? İmam ana yürekli adam demektir. İmam toplumun anasıdır. Böyle olursa eğer biz o zaman camilerimizi mektep haline getiririz. Bu maharetler Allah ne vermişse bize, ne vermişse, kime ne vermişse onu verenin yoluna bahşetmek, onu verenin yoluna harcamaktır. Şifa anamızın bize öğrettiği budur. Allah ona rukye özelliği mi vermiş onu veriyor. Yazı yazmayı biliyor onu veriyor. Celadeti var sokakta caddede otorite sağlanır onu veriyor. Ne varsa onu veriyor. Sen de 21. asrın şifasısın. Bak kendine Allah bana ne vermiş, ne vermişse sen de onu verenin yoluna ver, ver ki çağın Hazreti Şifası ol inşallah. 3. Celadet, yiğitlik, bahadırlık, muhkemlik Allah adına ve Allah adına yeri ve zamanı gelince gadaplanmaktır. Dikkat edin. Sıkıntılarımıza şifa olacak bu sözler inşallah. Celadet, yiğitlik, Bahadırlık, Muhkemlik, Allah adına yeri ve zamanı gelince gadaflanmaktır. Şiddetini, Küfür, Nifak ve günah üzerinde yoğunlaştır ki, Merhameti hak edene verebilesin. En başta, Tanıtım filminde bir ayet gördük. Ne diyordu o ayet? Kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı merhametli. Ben susayım siz konuşun. 1 milyar 700 milyon Müslüman mıyız bugün dünyada? Peki kaç tane baba yiğit var bu ayetin gereğini yerine getiren? Müslümanların birbirine karşı şiddeti kafirden daha fazla değil mi Allah aşkına? Yiyip bitirmiyor muyuz birbirimizi? Şu memlekette bile Müslümanın Müslümana yaptığı zulüm Kafirin Müslümana yaptığından daha fazla değil mi? Niye böyleyiz biz? Çünkü biz içimizde var olan o duyguyu Yanlış yerde harcıyoruz Bir Müslüman gördük Başka bir cemaatten Ben başka bir cemaatten O başka bir cemaatten Allah ne dedi? Cemaat içindeki bütün cemaat ihvanları birbirlerinin kardeşleridir. Böyle mi dedi? Haşa böyle demedi. Ya ne dedi? Müminler ancak kardeştir dedi. Başka bir cemaatten olsun. Başka bir dernekten olsun. Başka bir vakıftan olsun. Allah aşkına senin gibi günde beş defa alnını secdeye koymuyor mu bu? Koyuyorsa eğer niye o insana... Kaşı var gözünün üstünde diyorsun Allah aşkına. Niye o insanı sevemiyorsun? Niye o insanın güzelliklerini alkışlamıyorsun? Niye o insanın başına gelen bir işten dolayı üzülmüyorsun? Eğer sen yaparsan en iyi iş. Ama başka bir kardeşin yaparsa hiç oralı değilsin. Soracak, vallahi soracak hesabını Allah bunun bize. Vallahi soracak. Zannetmeyin ki bunun hesabı yok. Bunun çok büyük bir hesabı var. Eğer bugün biz Müslümanlar olarak sevgi adına bu kardeşlik hukukunu kendi içimizde gerçekten diriltseydik. Allah'ın bizim için kardeşlik hukuku meselesinde hukuk olarak yazdığı şeyleri anlayıp gereğini yerine getirseydik. Size yeminle şunu söyleyebilirim. O zaman biz gerçek manada sahabenin yaptığını yaparız. Kafirleri kendi önümüzde diz çöktürürdük. Nasıl ki bir zamanlar onların o yaptıkları yanlışları düzeltme adına elimizi bile uzatmaz. Elimizdeki asayla düzeltirdik onları. Bir zamanlar Müslümanlar böyleydi. İçimizde Ömerlerin olduğu zamanı söylüyorum size. Ömer İbnül Abdülazizlerin olduğu zamanı söylüyorum size. O zamanlar öyleydi. Çünkü o zamanlar nefret, kin, şiddet. Kafirin üzerine yoğunlaşmıştı. O günler geldiği an Allah'ın izniyle biz o sahabenin kazandığı ve yakaladığı ufku kazanacağız. Onun için ne olur sevin birbirinizi ve bu sözleri müminler ancak kardeştir ancak kardeş olmalıdır. ilahi fermanını hiçbir zaman unutmayın. Ne olursa olsun bu kardeşliği de devam ettirme adına gayret içerisinde olun. Dört. Liyakat, işin hakkını verme, ehliyet sahibi olma, bulunduğu konuma değer katma, Allah'ın emanetleri ehline verin fermanına uygun, uygun davranmaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göster ki hakkı ve hukuku koruyabilesin. Çok mühim, derdimiz var, acımız var. Onun için bir daha tekrar edeyim. Liyakat... İşin hakkını verme, ehliyet sahibi olma, bulunduğu konuma değer katma, Allah'ın emanetleri ehline verin fermanına uygun davranmaktır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göster ki hakkı ve hukuku koruyabilesin. Şimdi biraz beraber konuşalım. Allah Kur'an'da diyor mu emanetleri ehline verin diyor. Biz bu ayeti biliyor muyuz? biliyoruz bir haksızlığa uğradığımız zaman bu ayeti hatırlatıyor muyuz birilerine hatırlatıyoruz peki bu ayetin dediği sadece bu mu bu ayet bize sadece bunu mu diyor bakın ayet bize ne diyor emanetleri ehline verin diyor nasıl anlamalıyız bunu şöyle anlamalıyız bir iş var o işe sen de talipsin Başka bir kardeşin de talip, sen bu meseleyi bir mümince bakışla bakacaksın, eğer kardeşin senden daha fazla bu işe layıksa sen geç kardeşim diyeceksin. Emaneti ehline vermek bu, yoksa mağdur taraf olduğun zaman aman emanet ehline verilmedi deyip ortalığı velveleye vermek değildir sadece. Emaneti ehline vermek sen de hak sahibisin o da hak sahibi ama buna rağmen o kardeşin senden biraz daha ileri olunca Geç kardeşim hak senindir deyip alanı ona açmandır eğer bunu yapabilirsen gerçek manada emaneti ehline vermiş olabilirsin Hocam sen ne diyorsun diyorsunuz belki bana ama bu size Ömer'den bir şey söyleyeyim Yaralanmış yatağa düşmüş Ümmet Hazreti Ömer'in başında şunu söylüyorlar. Ömer diyorlar bizi on buçuk yıldır adaletle yönettin biz senden razıyız. Biliyoruz ki senin oğlun Abdullah da senin gibi. Ne olur oğlun Abdullah'ı başımıza halife olarak ata öyle git. Ne diyor Ömer? Bırakın oğullarını. Torunlarının torunlarının hesabını yapanlar bunu duyuyor mu bilmiyorum. Ama böyle bir hakikat var karşımızda. Ömer'in sözü şu hasta yatağında yaralanmış kan diyor Bir anda gadaplanıyor ve diyor ki siz bana ne diyorsunuz? On buçuk yıldır taşıttığınız yükü bir daha mı bana taşıtacaksınız? Bir evden bir kurban yeter. Bu iş kurban olma işidir. Bir evden bir kurban yeter. Gidin başımdan ne işiniz varsa görün diyor. İşte Ömer ufkudur bu. Liyakatin Ömerce destanca yazılmış bir şeklidir bu ve bunun Hazreti Şifa'nın hayatındaki karşılığıdır bu. Beşincisini de söyleyeyim. Emniyet, itimat, güven, sadakat bütün bir alemi elinden ve dilinden emin kılma, iman ettiğin peygamberin en önemli vasfıdır. Neymiş emniyet? İtimat, güven, sadakat, bütün bir alemi elinden ve dilinden emin kılma, iman ettiğin peygamberin en önemli vasfıdır. Değil sadece dostlara, Düşmanlara bile bu durumunu itiraf ettir ki ümmet olma iddiasının altını doldurabilesin. İman ettiğimiz peygamberimiz 40 yaşına kadar Muhammedul Emin'di. 40 yaşından sonra Muhammedun Resulullah oldu. Önce El Emin sonra El Resul. Peygamberimizi öldürmeye geliyorlar. Hicnet gecesi hepiniz biliyorsunuz. 12 ya da 16 tane Mekke'nin en iyi kılıç kullananı her aileden bir şahıs olarak peygamberimizin evinin önünde Ama Hazreti Peygamberin yatağında Ali var Niçin Ali var? 2-3 için de o işlerden bir tanesi de şu O öldürmeye gelenlerde, gelenlerin bile peygamberin yanında emanetleri var Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ali geride kal bize verilmiş emanetleri sahiplerine ver böyle bir peygamberimiz var bu peygamberimizin ahlakı ahlakımız olmadığı müddetçe inanın biz bu zilletten kurtulamayacağız bizi zilletten kurtaracak en önemli şey el emin olan peygamberin ümmetine layık bir ümmet olarak el emin bir ümmet olmaktır ticaret yaparken alırken satarken söz verirken vaat ederken neyse artık orada Müslüman ahlakını ortaya koymaktır Rabbim hepimize bunu nasip etsin hepimizin ahlakı dirayet üzere olsun mahareti Allah bizlere kazandırsın celadet olsun şöyle mümine direnç veren ama kafire bir şekliyle korku veren bir celadetimiz olsun Liyakat hayatımızın esası olsun. Emniyet ise her daim inşallah hepimizin azığı olsun. Amen. Kıymetli kardeşlerim. 12 tane hadis rivayet ediyor. Şifa binti Abdillah. Hepsini söylemeyeyim de bir tane söylemesem olmaz. Onu da söyleyeyim. Son sözüm cevamiyul kelim olan yani söz sultanı olan sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olsun. Diyor ki Şifa binti Abdillah. Bir gün içimizden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah en faziletli amel nedir? En faziletli amel, en hayırlı amel. Yani işlendiği zaman sevap kazanılacak, Allah'ın rızasını kazanacağım amel nedir? Bunu sordu. Ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a iman etmen, onun yolunda cihad etmen... Ve mebrur bir hac yapmandır Allah'a iman Onun yolunda cihat Ve mebrur bir hac Mebrur hac ne demek İyilerin haccı Ebrar'ın haccı Yani adam gibi hac Yani haccı yaptıktan sonra yaşatmak Yani haccı hayatın tamamına yaymak Allah gerçek manada imanı bizlere nasip etsin Hayatımızın sonuna kadar, ne kadar bize nefes vermişse, bizim ruhumuzu, nefesimizi yolunda alsın. Bizi yataklarımızda değil, kendi yolunda inşallah ruhumuzu alsın. Cihat adına, mücadele adına, onun yüce olan kelimesini dünyanın dört bir tarafına duyurabilecek, ulaştırabilecek ses, seda, nefes bizlere bahşetsin. Bizlere mebrur bir hac da nasip etsin. Şöyle dua edeyim Duranlı kardeşlerim, beraberce Allah bizi Arafat'ta buluştursun. Amin. Nasıl ki şifa anamızın sofrasında bizi burada buluşturduysa, asıl yurt olan cennette de onun sofrasında buluştursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.